Modern Sabahlar Başlıyor Modern Sabahlar Başladı Hemen programımızın ilk dakikalarında müjdeyi verelim Son derece değerli arkadaşımız Oktay Demirci Acı ama Bir o kadar da gerçek Gerçeklerden ne kadar kaçabiliriz ki Evet Oktay Demirci de Fantuş kervana evet. katıldı evet, Bu senenin ilk fantuşu İlk fantuş Oktay'a düşer zaten Evet hakikaten hassas bir bünye Hassas bir kalp Evet. Daha fazla dayanamadı. İlk fan tuşu aldı. İlk fan tuşu Oktay'a hemen akabinde tekrar Ege'ye ve son fan tuş da bana düşer. Son fan tuş sana Zaten düşer. Zaten böyle sıralanır. Dışarıda... Siz kendinize dikkat edin. Noktayı kaybettik bari sizi kaybetmeyiz. Sizi yani. Yani. Evet, Lütfen kendinize çok çok dikkat edin. Oktay'da hep bunu söyledik. Ne alakası var? Saçmalama bu konu. Bana bu lafları söylüyorsunuz. Hayır çocuk muyum ben diyordu. Maalesef, e, maalesef demek zorunda kaldık. Yaşasaydı o da yayına devam etmemiz hiçbir şey yokmuş gibi, sanki sadece küçük bir nezle atlatıyormuş gibi, sanki yayına gır, devam gır, gır gibi isterdi. isterdi Evet, gerçekten böyle olsun isterdi. Benim sesimde bir gariplik mi var? Belki de genel, biraz. genel bir gariplik var. Olsun, idare edelim böyle. Dışarıda sevginin sembolü küçük e, kalpçıklar şeklinde kar tanecikleri yağıyor Bugün sevgililer gününe özel. Yani doğanın bir mucizesi demek mi lazım? Ne demek lazım bilmiyorum. Nasıl in, aşk insanı ayağını yerden k kesiyorsa bu da trafikte kaymalara araçlara. Araçların yerden kesilmesine <gülüyor> neden olacak. Neden oluyor? <gülüyor> Aman arabanızın aşkına dikkat edin diyoruz. O zaman, aa, hiç San Francisco sokakları o kadar zorladım, o kadar kastırdım. Sabahtan bir bir küçücük olsun bir San Francisco'su. Çünkü San Francisco sokakları. Cilloc Aşkın gibi. sokakları. Evet. <gülüyor> Keyfimiz yerine geldiğine göre devam edelim hemen programımıza kaldığımız yerden. Neler oluyor neler bitiyor ülkemizde şöyle bir bakıyoruz. Bugün yüz nakli gazetelere geldiğinin ilk sakal tıraşını da televizyonda gerçekleştirdiler. Gördüğünüz seyretme imkanınız oldu mu bilmiyorum. Hayır ben öyle televizyonun karşısına geçip de sakal tıraşı seyretmiyorum ama e, saatler olsun diyorum. Şimdi. Ama hakikaten benim bile yüreğim tipil dedi yani. E, Yüreğiniz da. tipil demeye mteşneymiş demek. <gülüyor> ya öyle düşün. Tipil diyecek yer arıyormuş. Ne kadar güzel olmuş beyefendinin yüzü. Evet hakikaten gerçekten çok başarılı bir ameliyat ee, ve e, şey ne derler ona tıraştan sonra da gerçekten çok güzel oldu. Beni daha çok tıraş bile etkiledi diyebilirim bir ara yani e, en ufacık bir kesi bile e, çok büyük sıkıntılara yol açabilir diye. Ha, insan evet, el titrer güzel. büyük stres. Tabii yani. canım ben, ben... dün tıraşı oldum işte kan revan içinde. Ben olmuyorum kanrabanın içinde kaldığım için. Hakikaten e, başarılı ameliyatımız bugün gazetelerde. Onun dışında sana müjdeli haberi vereyim. Mehmet Ali Aydınlar. Kimdi Mehmet Ali Aydınlar'a geçip? Futbol Federasyonu Başkanı. Görevine geri dönüyor. Haydi bakalım sil baştan başlayalım. Ben bakalım. üstüme düşeni yaptım. Türkiye'de hiç olmayan istifa mümesselesinin bir örneğini verdim. Hı hı. Ama yani... Ya yok o değil. Yani herkes dönüyor. ısrar ediyor. Geri dön geri dön. Adam ne yoktu, olur geri dön diye. E, yerine e, sevemem diyor kimse. Ee, ve şaka maka medeni aydınlarda benim ilk gördüğüm böyle bir pozisyondan istifa eden kişi yakın zamanda Duydun mu sen? Sen istifalardan etkileniyorsun galiba. Valla etkileniyorum. Bizim ülkemizde hiç örneğini gördüğümüz bir şey değil. Hani istifa sebebi, efendim istifa etmeseydi, şunları yapsaydı falan filan. Hepsi tabii ayrı tartışmalar. Çok da ayrıntısını bilmediğim konular ama ha -ha. bu iş böyle değildir. Ben istifa ediyorum diyen adam görmedik hiç. Sevgili Ege bu konularda çok dolu olduğu için ben özellikle Mehmet Ali Aydınlar konusunu açtım. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda gene bir Mehmet Ali Aydınlar konusu gündeme gelmişti. Adam nasıl biriktirdiyse içinde de. adeta ama kusmuştu. O zaman ama tek özelliği stüdyoda ismi İsminiz tek atan ben olmamdı. Evet, evet, evet egecim. Ben de bildiğin konulardan bu bildiğim konu konulardan yani devam ediyorum. Konu. Peki Türkiye'mizdeki araştırmaları şöyle bir göz atacak olursak resmen obe Şey oldu galiba değil mi? Yani ne? Mehmet Ali Aydınlar'a Abi bizi hiç karıştırma sen başladın bu sen şke. başladın sen en azından şu işe gerilimi giderek ondan sonra biz paşa paşa yaparız da sen şu işi Tabii canım kimse al. de elini sürmek istemiyor çünkü ortada bir cenaze var el birliğiyle kaldıracağız diye kimse elini e, cenazenin altına koymak diye bir şey yok tabii taşın, taşın altına taşın altına koymak istemiyor Dur belki de bir taraftan efendime söyleyeyim tam futbol programı gibi olmak istemiyorum o yüzden sen, sen, seni gazına aldım diye düşündüm sen döndün gene Mehmet Ali Aydınlar'da son varsa söyleyeceksin yoksa obeziteye geçeceğim. Yok canım, kolay gelsin. Yedik içtik, afiyet olsun, resmen şiştik, resmen obez olduk. Acı ama gerçek Türkiye, e, obezlikte Amerika'ya yetişti. Ülkemizde 20 milyon obez var. E, şeker hastalığı da arttı, kilo verilmeli diyor uzmanlar. Hemen altına da bir obez e, şeyi var. Bir obezin gizli günlüğü. Valla 320. <gülüyor> Pazartesi, 11 <gülüyor> <gülüyor> Şubat Pazartesi'de. <gülüyor> Mahke. Vallahi herkes 20 milyon obez hastası olduğunu biliyor muydunuz? Gerçekten acı verici. 10 kişiden 3'ü obez durumunda resmen. Yani şimdi 20 milyon obez hastamıza acil şifalar diliyoruz ama obezitenin hastalık olarak algılanması tıp dünyasında gerçekleşti belki ama sokaktaki insan obeziteyi bir hastalık olarak görmüyor. Onu yi daha 30 senesi var Egeciğim. Yani o hale gelmesi o noktaya gelmek için yemeseydi o zaman diye bir şey var hani kimse, tutmuyorlar kimseye... boğazlarını tutmuyorlar yiyorlar abi yani verem olmasaydı o zaman kanser olmasaydı o zaman böbrek hastası olmasaydı o zaman kimse kimseye bunu demiyor ama sen hangi muhte site... oturuyorsun bazen şaşırıyorum be ha ya yani bunu diyen insanların yaşadığı hiçbir muhitte bu söylenmiyor da obeste yemesin o zaman. Ne zaman görsen hapır, hapır bir şey yiyor ondan sonra da hastayım diye geliyor falan diye. Böyle siniri bozuluyor şey bozuldukça yiyor. Yedikçe şişiyor şiştikçe siniri bozuluyor. Bu adeta bir kısır döngü haline getiriyorlar. İlk önce bu, bir onu anlamak lazım. Hmm. Evet şöyle bir bakalım burası değil burası değil. Şöyle gazetelerimize daha yeni elimize ulaştı çünkü neden? Sevgi tanecikleri yüzünden dışarıdaki sevgi tanecikleri <gülüyor> yüzünden resmen gazetelerimiz geç geldi. ...şöyle bir bakıyoruz... Whitney Houston'un... ...ondan da bir şey yok... ...efendime söyleyeyim... ...bakalım bakalım... ...burası burası... ...değil değil... ...evet... ...başka neresi var... Hmm. Eğer ...yeni rakip geliyor Google'a... ...bu da müjdemiz olsun... Ama ...bugün ne rakip geldi. Hayır, en ...ay son... yerli rakip geliyor... ...yerli, yerli rakip tabi de... ...tabii... E, ...ne olabilir... ...bir yerli arama motoru... ...çünkü... ...Öz Alta ...Öz ...Oktay dedi. Demirci olsaydı... ...burada şimdi onu söylerdi... ...ben evet. onun anısını... Alta da bir kere daha almış ve yad etmiş olalım. E, Alta ile beraber Oktay'da. E, TÜBİTAK Ağustos ayında uzaya yolladığı ilk yer gözlem uydusu... ...RASAT'ın uzaydan çektiği görüntülerini ücretsiz dağıtmaya başlayacak. Buna da RASAT ÖRT deniyor. E, yerli yazılım platformunda gerçekleştirecek. Efendime söyleyeyim web tabanlı arayüzle yüzde kullanıcılar çekilen görüntüleri anında bir... Mu? RASAT ÖRT mü? RASAT ÖRT. RASAT ÖRT. Niye ÖRT. Rasat biliyorsunuz gözlem, rasat, evet. gözlem demek. Ört, ben burada oturayım biraz etrafı rasat. Biraz rasatlıyım. Rasat. Ne tamam. etrafı biraz gözlemleyeyim. Rasat rasat rasat rasat rasat, rasat diye. Egeciğim ben sana diye. ne yapıyorsun sen burada? Rasat. Ee, işin gücün ra rasat gitsin mesela değil mi? Hoppa! Bir harf işim yaptığın şeye bak Egeciğim. Egeciğim. Neyse bu ört de dünya demek olduğuna göre... Ha rasat ört. Google ört gibi. Yani Google ben de gibi. rasat ört gibi. Öyle anladım. Ne bileyim? Rasat örtün birleştirme. Rasat siz, siz. dünya mesela. Rasat dünya... Her, Her şey, şey bomboş, bomboş hancı sarkoş. sarboş sarhoş ee, ve 3 boyutlu olarak da görme imkanına sahip olabileceğiz bu arada ee, tüm kamuya açık tüm görüntüleri alacağız ücretsiz olarak kullanabileceğiz önce dünyanın herhangi bir noktasına ilişkin 3 boyutlu arazi modellerinin e, alınmasını biliyorsunuz hep dışa bağımlıydık bu konuda Evet. artık kendi rasatımızı kendimiz üretiyoruz o yüzden bunları da dilediğimizce kullanıp kullandıkça da bizi hatırlayın. Kullandıkça da ödeyin. Dilediğinizce kullanın kullandıkça ödeyin. Para yok. Para konusu var. edinmemiş bile. Para konusunu düşünmek dahi istemiyoruz demişler. Para konusunu hiç gündeme getirmemişler. Ee, bu boş şekilde devam edecek işte. Şöyle bir bakalım gündemimizde ne var? bari. Perşembe akşamı yine kar geliyor. Allah Allah. Daha bu sabah geldi. Sabahtan geldi. Perşembe akşamı. Perşembe akşam geleceğiz herkes... sürpriz yaptı. bize sürpriz yaptı. İşte İstanbul'a geleceğiz biliyoruz. Biz biliyorsun. bir aydır e, karlı mıyız? çok kar, e, karlıyız evet ya yani bir ay oldu. Kalkmadı değil mi? Bir kalkmadı. Bir, bir aydır kalkmadı evet. Yani ne, bir Bu şekilde... nedir artık yani? Bu karlı bir şehirde yaşamak değil artık. Bu başka bir iklimde no yaşamak Normali bu. İgeciğim. Normali mi bu? Tabii Kaç kış, yıldır ben Ankara'da kış kışla ne yapacak? böyle normal. Çünkü bugüne yapıyorum. kadar hiç kış kışlığını yapmamıştı. Diğer o yaşlıklarımız taraftan... kış bile değildi. Diğer taraftan yazla yazdığını yapmıyor. Bakalım önümüzdeki yazı nasıl geçireceğiz. Ben kendi adıma protestomu koydum biliyorsun. Kime koydun? Oktay Demirci dün ilk önce bunu fark etti. Ham sen niye spor ayakkabı giyiyorsun dedi. Ben de proteste ediyorum. Proteste ediyorum. Artık bot giymek istemiyorum. Şubatın ortasına gelmiş kendini. Çok saçma bence de. Yani şu anda İzmir'de insanlar tiril tiril. Ben kendi emzimelerle bahariyeliklerle geziyorum. Kendi takvimimden ödüm vermeyeceğim. Bakalım. Senin biyolojik saatin. Şimdi çok... iklim düşünsün diyorum. Ayakkabıları giydim. Hamleni yaptı düşünsün Şimdi düşünsün. iklim düşünsün. Siz de önlemlerinizi alın sevgili dinleyiciler. Siz de protestonuzu gerçekleştirin. Ben de bir çılgınlık edip gaz almayacağım. Çok güzel. Buna da tam destek. Bakalım nereye kadar üşütebileceksin. Ben istesem beni. de alacak durumum yok. <gülüyor> Zira, Zira evde çabuk de çabuk doğal gaz. Sevgili dinleyiciler. Evet, şöyle bir daha bakalım. Evet, istersen artık bir, bir şey, aşk şarkısı çalalım. Bir aşk şarkısı Ne çalacağımı bulamadım. Şöyle ee. hakikaten sağlam aşk şarkıları çalayım ama şöyle bir şey sabah sabah aşktan kusturma zaten dışarıda aşk tanecikleri. Aşk tanecikleri Van, de. Tereyağını böyle. bile aşk kalp şekline sokmuşlar artık ne, ne olsun yani en markete. Güzel en güzel tereyağı. En güzel sevginin en güzel sembolü tereyağıdır ya. Vakfı kebir tereyağı gibi düşünsen onu. Oh kokulu kokulu aşkın kokusu Neyse, vakfı aşkın kebir, kebir tereyağı kokusuyla aynıymıştı meğersem. O zaman şöyle bir Paul Simon dinleyelim neşemizi bulalım. Aşk her zaman e, yan yana olmak değil zaman zaman. ...fıt diye roketlemenin de adı aşktır diyoruz. Günaydın, günay aydın ay, dın dın dın. Günay aydın ay, Bu sabahlar sevgililer gününde de radyonuzda. 14 Şubat sevgililer günü bugün. Ara ara bağırmak lazım oğlum. Tabii. Başka coşkumuz yok çünkü. Ne yapacaksın Eke'cim ne yapacaksın? Bağırmayıp da ne yapacaksın? Bağırtırlar, <gülüyor> bağırtıyorlar... Bugün sevgililer günü, madem sevgililer günü, bugün biraz isterseniz aşkı nasıl anlarsanız konulu araştırmamızı Aa, bir göz atarak, güzel. belki de bugün aradığınız aşkı bulacaksınız diyoruz. Ve en güzel araştırma. Küçük teaser'ımıza mı giriyoruz? Yok, ben yine hazırladım. <gülüyor> yani tüm hazırlıklar gerçekleşti. Sakarya Üniversitesi rektör danışmanı ve kişisel gelişim uzmanı. Profesör Doktor Metin Işın Işık aşkın beden diliyle ifade edilebildiğini aşık olduğunu da e herhalde ya zaten <gülüyor> bir beden dili gündeme gelsin diye değil mi bu aşk meselesi baştan sona e, zaten aşk meselesinden çıkmadı mı beden dili dediğimiz şey beden, bir yalan beden, bir bedenler biraz diliyor. konuşsun diye yapılan bir şey değil mi aşk e, ya bir o var zaten iki üç tane beden dilinde kullandığımız şey var bir aşk bir yalan bir tanesi de karate e, yok karate değil ya yani karateye benziyor aslında o da en güzel ifadelerinden bir tanesi bedenin. Bedenin en güzeldi Kendini. Kendine ve... Senin kafanı kıracağım demenin en güzel yolu belki birkaç karite hareketini arka arkaya sergilemek. Kata diyoruz biz ona. Kata kata kata. E, aşkın gözlere, yüze, ellere bakılarak... Bir Ve kas... bebreklere çok faydalı olduğu söyleniyor. <gülüyor> ya, tabii ki faydalı da eskiler der ya yani bazı adamlar vardır bir el ayağa bakarım yani el ayağı düzgün mü diye. Aslında orada söylemek istedikleri şey şeklen düzgünlükten bahsetmiyor. orada düzgün aşkın, duruyor mu? Aşkın emarelerini arıyor. Aşkın on emaresi diye bir kitap yazacağım yakında inşallah. i̇nşallah Küçük satar. İnşallah. dedi. Bir... Bu yaman kitabının satmasını her şeyden çok diliyorum Fahri. Küçük de bir kitap olacak ama bir kılavuz niteliğinde diyelim. Yani mecbur alacağız bir tanemizde bizden. <gülüyor> Arif abi <Ağazıcı. gülüyor> Evde böyle ortaya bir yere mi koyacağızsa? Ya biz de aldık. Şey, Onu e, kütüphanenin en 3 köşesine koymanı istiyorum. Benim var öyle birkaç tane istiyorum çünkü. Onu da şey yap. Bu da fahin edin ya sürekli. Aşkım 10 Şimdi aşkın gözleri yüze, ellere bakılarak birkaç saniyede anlaşılabileceğini ifade eden profesörümüz şöyle diyor. Yani ben şimdi profesörümüzün e, sözünü kesmiş gibi olmayayım ama... ...gerçekten de aşkın gözlerden anlaşılacağını biliyorum. Yani birbirine sevgiyle bakan çiftler de gördüm. Her şeyiyle aşık gibi görünen ama gözlerinde zerre sevgi kırıntısı olmayan insanlar da görüyoruz. Böyle şeyler de oluyor Kul ya. Kul dolu yaşamışsın hayatında. Yani daha dün gördüm ya şeyde. Oturuyorduk ya biz, bizim dükkanın karşısında bir ha. mekan var... Reklam olmasın diye şey yapmayalım. Orada mesela gün ortasında birbirine son derece e, Yakın. yakınlaşmış yum, yumulma denmez ona da. Yani, yumulma ile yumulma mı Birbirinin üstüne eğilmiş. Aha, Samimiyetle yumulma Samimiyetle. arasındaki oyunca çizgide gidip gelen çiften bahsediyoruz. Ve bize de bir seyirlik sunan. Bir Çiftten neşve canı biz ona bir artık bir neşve bir şey gözüyle bakıyoruz. Haydi herkes bizi izlesin diyen o çiftin gözünde ben zehirle seviyor. Mecburiyetten sanki biz. O adamın gözünde sadece sevgi diyor. Yok yok şey vardı affedersin. Hadi. Ben hadi. o da yoktu ya. Böyle tosta baktığı gibi bakıyordu sevgilisine. Ama mi? yani açken tosta nasıl bakarsan öyle bakıyordu Yok güzel. ya kızdı adama bir garip bakıyordu bir şey. Böyle hani bazen bir çift oluyor. Bambaşka bakıyorlar Biple. Bunlar ba yani böyle çok çift var. Kız da adama şey gibi bakıyordu. Ekmek içi alınmamış döner ekmek gibi bakıyordu ve bol soğanlı. Ay ben şimdi bu soğan da canı istemiyor bir taraftan falan. Nasıl yiyeceğim dercesini. Nasıl yiyeceğim dercesini. O yüzden profesörümüzün hakikaten çok merak ediyorum. Ee, karşınızdaki kişi size bakarken... Bakarken... Bakarken... Bakarken yazılır, bakarken okulur. Sondaki e okunmaz, okunmaz Türkçe'de. Türkçe'de. Ee, göz bebekleri büyüyorsa... Bu onun size ilgi duygunun, du duyduğunun en güzel göstergesidir. Evet. Yani bakacağız. Hemen mesela bazı filmlerde görürsünüz yere düşmüş doktora götürürler. Ne yapar? Göz bebeğini ışık tutar. Işık tutar. Ne yapar? Bebek Göz büyüdü. büyüdü. Küçür. Küçülmez Kü mi? Küçülür. Yani bebekler büyük. Işığı bastınmadı küçülür. Eğer ışığı basmana rağmen küçülmüyorsa ya ölmüştür ya şoka girmiştir i̇şte orada ya da aşıktır. Kara sevda. Yani ışık geliyor karşından. Ama sen yine de gözlerinin bebeklerini ama on, büyütüyorsun. O, o ışığa doğru gitmeye devam ediyor. Kara sevda çünkü o. Kara sevda ışığa doğru koşmaktır yeri geldiğinde. Kitabımdan bir alıntı yaptım ben ufak şöyle yani... Aşkın on <gülüyor> emare <çıktım. gülüyor> Evet yani ara ara serpiştireceğim içine. Büyümüş göz bebekleri karşı cinse çekici gelir. Tabii yani bir insanlar diyorlar ki efendim kalçalarına mı bakarsınız? Erkekler için söylerler işte affedersiniz başka bölgelerine <gülüyor> bakarsınız? Hayır. Göz bebeklerine e, mi? bakarım. Çünkü erkek kadında iri göz bebek sever. Hatta onun maaşı var. Göz, göz bebekleri, göz bebekleri. Ee, kadınlar biraz da bu nedenle gözlerini ön plana çıkarmak isterler. Aşıkların saatlerce birbirinin gözünün içine bakması mallıktan değil, sadece sevgiden. Sevgiden. Ne olursa yoklamadır. Yoklamadır. Evet. büyümüş mü? Aslında diye. evet. O ona bakar büyüdüğü anda çünkü hamle yapacaksın. Beklersin. Adeta avını bekleyen bir avcı, ee, bir puma. Yeri geldiğinde bir kurt adam olacaksın. Şey sen. gibi bu Serengeti yaylasında Serengeti Serengeti <gülüyor> öyle hani şeyler oluyor ya. Aynen. Yayla dedik. <gülüyor> Serengeti yaylası yaylası. Aman. Orada hani böyle bekliyorlar. Yani. Orası neydi? Serengeti. Serengeti. Ova değil. Ova da değil. değil Oraya değil. başka deniyor. Serengeti diyorlar. Düzlük sana. diyor. Yok. Düzlük, düzlük diyorlar. Ona bir şey diyorlar ya. Serengeti'nin. Yayla değil. yani. Yayla, Yayla değil. demediklerini biliyoruz. Çünkü değil. mesela Serengeti yaylasız sular altında kaldı. Hiç türküsü yok ya Serengeti'ne. <gülüyor> Adamlar vallahi o kadar o kadar masayı var. Bir tanesinden de bir Serengeti türküsü dinleyemedik. Ona yanıyorum. Serengeti'ye ne diyorlar? Sevgi dinleyiciler? Telefonumuz 210 30 30. Sevgililer Günü'nde elbette ki konumuz yaylalarımız, ovalarımız. <gülüyor> ee, ne dedik? Büyümüş göz bebekleri karşı cinse çekici gelir. Kadınlar gözlerini ön plana çıkarlar <gülüyor> e, falan filan. Şimdi Zira Safarici dinleyicilerimiz aradı günaydın efendim. Ee, günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Ee, Onur Bey. Onur Bey hoş geldiniz. Ne diyorlar bu Serengeti'ye? Serengeti Vadisi derler. Vadisi diyorlar. Vadisi. Peki evet. çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben. ben ama orası vadi de. değil ki. Ben kaç kere belgesel seyrettim. Evet yani, Onur Bey, vadi arasında. dediğimiz böyle... Dağlar... Yani onların onları yanlışıdır artık. Bize bir şey demek düşman. Bir yani. çeviri hatası diyoruz ona. Aynen öyle ama Peki. Serengeti Vadisi. Oran Şimdi onlar düşünsün yani. diyorsunuz. <gülüyor> Aynen öyle cevapları nesinler. Peki çok teşekkür efendim. <gülüyor> Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Serengeti bir vadisi. Vadi. Serengeti vadisi kimin idi? Vaala bu adam. Sefer Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyorsun efendim? Ben Belamir. Belamir. Belamir Aa ne güzel bir isim. Belamir ne demek Belamir hanım? 1500. Peganber ha. çiçeği demek. Peganber çiçeği. Evet. Hangi çiçek o Belamir hanım? Mavi kantaron. Mavi kantaron. Mavi kantaron. <gülüyor> Buyurun. Ben yüzden derse de hemen söylemek istiyorum. Serengeti'ye otlak diyorlar. Otlak diyorlar dedi. <gülüyor> Çok teşekkürler. Çok teşekkürler Belamir <gülüyor> Görüşmek diyeyim. üzere. Hoşçakalın. Belamir Hanım Bel otlak dedi. Vadi diyorlar. Otlak. Bildiğimiz şey alivyon diyecek birisi diye korkuyorum. Bu bildiğimiz coğrafi şeyleri saymayalım lütfen rica ediyorum. Gerçekten biliyorsak serengeti otla. Otlak da olabilir. Vallahi. Son olarak otlakta mutabık kal kalalım ve devam edelim. Evet, doğru. Sonuçta oraya yani orada yaşayan hayvanlar ne diyorlar acaba? Evet, çok değişik bakış açısı. O da bir bakış açısı, o da bir bakış açısı diyoruz ve bir telefon daha hayırdır diyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. Maalesef alamadık telefonumuzu. Günaydın diyeceğim ona göre. Sevgililer gününüz hayırlı olsun Günaydın Alo. efendim Merhaba Günaydın, Kimle Günaydın. Mahmut benim isminim. Mahmut Bey hoş geldiniz Ne diyorlar bu senaryeti ee, Savan diyorlar Savan zaman. diyorlar oh. Savan Çok teşekkür ederim <gülüyor> Savan ediniz. nedir peki var mı bizim evet. Çünkü ülkemizde de savan yok herhalde Savan evet Savan nedir savan Biliyor musunuz <gülüyor> Vallahi Savanın tam bir karşılığı yok bildiğim kadarıyla şeyde, Ülkemizde Ülkemizde da, savana ülke ne diyorlar Teşekkür ederiz Çok sağ olun Vallahi aradığımız şeyi nihayet bulduk Çok teşekkür ederim <gülüyor> Rıcalı. O zaman şöyle diyelim yılandan korkmam, tamam, tamam. savandan korktuğum kadar veya yavandan korkmam, savandan korktuğum kadar. Ay aşkımıza dönelim. Aşkımızda neler var? Bak o zaman da aşkımızda bilgilerden bir çelenk diyerek diyor onu hoş bir şarkısı var dedim mi Yine kitabından küçük bir kumlarım. Ee, aşıklar heyecanla büyüyen göz öbeklerinin cazibesine kapılırlar, adeta büyülenirler. Duygusal yoğunluk yaşayan kişinin sol göz yuvası büyür, sol gözü beliriyorsa yani kalp sol tarafta diye oraya iyice bir pompalama oluyor. Tabi yakın olduğu için direkt maj alır Sağ göz öyle mi? Sağ göze dolamıyor sağ göz... kalorfer gibi düşün mesela evde e, Diyelim ki kombi direkt çıkıyor mutfakta Mutfağa ilk gidiyor ne oluyor kalorfer Ceyir i̇lk... ceyir, ceyir, ceyir. Ama mesela içerideki oturma odası Yatak gider, I'mı... odası Aynı şekilde aynı öyle düşünelim Sol gözümüz mutfak sağ gözümüz oturma odası Günaydın efendim Günaydın Kimle görüşüyoruz? Erkan Göktaş ben Erkan Bey hoş geldiniz yayınımıza Hoş bulduk ee, Normalde böyle duyarlılıklarım yoktur ama de çok konuştuk bu konuları Ama hala öğretemedik diye ben bir arayayım dedim İyi yaptınız hangi konular Aşk konuları mı? çünkü Fahir'in kitabından çıkmasını bekliyoruz Vadi, Ova, Yayla ve Bilim'in konularda evet, Aa, ya süper. <gülüyor> Biz Erkan. savanı öğrenemedik bir türlü Her şeyi bildik Bakın ben Vadi duyunca itiraz ettim <gülüyor> İşte ben de ona itiraz ediyorum. Çeviri hatası diye yapıştırdın oldu mu? Olmadı. Olma mı? Olma mı olmazsa bir <gülüyor> doğru. Benim hata. Yani sevenlayı veya işte plain'i e, neye çevirmen gidip vadi diye çevirsin. Doğru. Yani plain'i ne diye çevireceğiz? Düzlük diye mi? Nasıl çevireceğiz? Ya, normalde aslında e, benim bildiğim kadarıyla çok da Afrika, Aslan, Kaplan belgesel şöyle derim. E, Serengeti ova deniyor ama ovada tarım yapılır. O yüzden Dükdük ya da savan da deniyor yani. Savan da deniyor ama evet. aslında ova demek gerekir. Tarım yapılmayan ovalara savan diyoruz diyor. Onu uydurdum yani o benim bir tahminim. Herhalde öyle olsa gerek diyorum. Bir de bu savanlar çok geniş alanlar. Yani Afrika'ya özgü olduğu için ülkemizde yok. Ha hmm. doğru ben de onu git, tahmin git, etmiştim. Çünkü ülkemiz adeta Bir cennetten cenneti, olabilirdi ama. yani istesek evet, olabilirdi. Aynı zamanda tarım cenneti tabii o yüzden de ee, bir o düğü alanları ekerek değerlendiriyoruz. Oysa ekmeşek ne güzel kaplan biter. Çıta biter. <gülüyor> bu da bir bakış açısı. <gülüyor> Bakarsan bağ olur, bakmazsan kaplan biter diyor. Çok teşekkürler Serkan Bey. İyi günler dilerim. Hoş Hoşçakalın. Ederim. Bence güzel bir özlü söz oldu bu. Evet, evet hakikaten de özlü sözlerimize devam. İsterseniz bir şarkıyla nihayetlendirelim. Ama yok daha şu kalbi aşkın şeylerine... Emarelerine yani, devam MR'dan. edelim mi? Çünkü aşkın emareleri özeldir. Hayır yeni saatte mi devam edelim diye dedim. Madem öyle siz devam edin diyorsunuz. Ee, şimdi sol gözümüze pompaladık, sağ gözümüz daha yavan kaldı. Ee, sevgi ve mutluluk durumunda kaslar gevşer. Adeta böyle peltek kıvamına gelir. Pamuk kıvamı dediğimiz... Peltoşman dediğimiz... Evet, o, o. o kıvama gelir. Bakışlar mallaşır. Aslında biz onu derinleşir diye... E, çevir çevir, çevir hatası çevir. Çeviri hatası. Çeviri hatası mallaşır. olarak geçmişti ama evet. derinleşir. Derinleşir ve sevecen bir hale gelir. Böyle adeta... E, böyle, o seni içine alır ya, bakışları ile içine alır. E, çapkınca bir gülüş esnasındaysa kaşlar çok kısa, kısa süreli olarak kalkıp iner. Aynı benim. Yani çünkü... Senin durup durup yani olduğu gibi. <gülüyor> çünkü nedir? Çapkınlık benim karakterim değildir aslında. Ama, Ama demek kaşlarla konuşurum ben. Kaşlarla sevecen hisler besliyorsun. Evet ben size sürekli sabah... Yoksa çünkü size karşı bir aşk beslediğim şeyi ortaya çıkabilir Oktay'la sana ki e, üzülürüm. Çünkü aşk iş yerinde aşka inanan biridirim. Biri, biri Öyle biridirim. <gülüyor> E, romantik bir aşık heyecandan ellerini kontrol etmekte zorlanır. Nereye sokacağını bilemez eline Doğru. kolunu. O yüzden şöyle kollarını kavuşturmak en güzelidir. En, Aşkı güzel. Da en güzel. Soğuk bir yerdeyse apış arasına apış arasına sokmak. Yani bu geçici bir çözüm olarak gözükebilir. Biz kalıcı çözümler arıyoruz. E, nereye sokacağınıza siz karar vereceksiniz. Romantik bir aşık elini nereye koyacağını bilemez dedik. Ne yapacağını karar veremez. Koluna, bacağına, kulağına dokunma ihtiyacı duyar kendi kullanamayacağım. Aslında kendi bacağını... dokunmak istediği yer belli de ona dokunmak ayıp olur diye ne yapayım koluma mı dokunayım bacağıma mı dokunayım. Uzaktan belki de onun manyelini veriyor. Diyor ki senin nerene dokunmamı hoşlanırsın mesela. Vücudun değişik burası değişik. mı bura mı bura belki mı? Belki de bir şifre ora mı bura mı ee diye gösteriyor. Soruyor adeta. Sessizce soruyor. Ve ee, bir taraftan et... da kaşını oynatınca Karşısındakini de kaşlarıyla ora değil, aha, ora ora ora, ora diye. aşağı, azıcık daha aşağı diye. Ve karşısındakine gevşek gevşek gülümsemeler yollar. <gülüyor> Dokundukça çünkü gevşiyor. Evet. Zaten aşık... vücut belte. E, artık daha ne olsun? Aşık olduğu, sevdiği erkeğe bakan kadının göz bebeklerini büyütümeyi şöyle konuştu. E, ay ay tamam göz bebekleri, gözünüzün içine bakar. Hay gözü... e, i̇lginizi çekmek için saçlarıyla oynar kadın. Utangaç ve çekingen bir tavırla başını eğerek şöyle bir yapar ve yemenisini şöyle bir savurur. Ne kadar güzel fari. <gülüyor> Ve pilava kaşığı saplar. Aşkın en güzel sembolü. Veya evinin de... çatısına testi koyar. Tabii, değil Veya mi? bir kilim dokuyabilir. <gülüyor> ee, konuşmalarınıza paralel olarak bazen sesini yükseltir. Sanmayın ki bu size sinirlenmiştir. Hayır. Hayır aşkından... Sizi deli gibi istiyor aslında. Aşık erkeklerse her şeyden önce karşındakinin bakışlarını yakalamaya çalışırken... ...sizinle doğrudan göz teması sağlamaya çalışır. Yani gözünüzün içine bakar. Ne kadar güzel fare sevgiler gününde duymak istediğim şeylerdi bunlar. Modern sabahlar, modern sabahlar. Just go ahead now. Ya alışkanlık işte. Oktay'ın potunu da açtım. O da yaşasaydı potunun açık olmasını isterdi ki. Hiç kapanmamasını isterdi. Hiç Biz de o potuna pot pot pot saygısı. Ee, buna pot saygısı denir radyoculukta. Ya bu arada dün için teşekkür ederim ya biz falan filana geldi de bir sürü dinleyicimiz Dünya Radyolar Günü evet, günümüzü kutladı. ...ilk kez olduğu için biz de alışmadığımız bir mal hiç gibi bir yoktu. Çok teşekkürler. Çok duygulandık. Çok duygulan birbirimize sarıldık, çömeştik, orada ağladık. Ege'nin gözüne iki damla yaş süzüldü. Ne oldu dedi. Ben zaten doluydum. Doluydun. Sen de hislisin. Oktay zaten orada fenalaştı. ...ilk Radyolar Günü aşırı çünkü duygusal. çıkarmadı. Çıkaramadı. Günü çıkaramadı. Olsun. Tabii ki olsun. Var'ın sevgiden günü çıkaramamış olsun. Çok teşekkür ederiz bunun için bugün bir başka özel gün tabi bugün de sevgiliye sevgiller özel sevgiller günü. günü gün geçmiyor ki yeni bir özel gün gelmesin yarın da özel bir gün yarın da Ege Kayaca'nın doğum vesilesiyle kutlamalarda bulunulacak diye tahmin ediyoruz dış temsilciliklerde, dış temsilciliklerde. Evet, özellikle Türkiye'de. ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tabii ki. Şimdi e, konumuz sevgililer. sevgililer günü ara evet. ara bağırıyoruz Sevgililer günü olduğunu bugün hatırlatıyoruz Sevgili dinleyiciler Çünkü Hala e, bu konuyu idrak edememiş bir takım bilinçsiz sevgililer var Maalesef Maalesef, Maalesef. Onlara 2012 yılında hala var Sevgililer günü nedense e, Genelde algı erkeklerin sevgilileri için e, Numaralar çekmesi Hediyeler efendim balonlar ayıcıklar Ama eğer bugün adı sevgililer günü ise Erkeklerin kızlara güzellikler yapma gününün ötesinde Sevgililerin birbirinde bir şey yapması günü ise kızların da erkeklere bir numaralar çekmesi Kızların, gelmiyor. kadınların, sevdiceklerin. Yani nedir o işte bir hediye olabilir, bir sürpriz olabilir falan. Biz bu sabah programımızda kızlar her, herifleri Herif. demeyim. <gülüyor> de de herifler de. Kızlar herifler. erkeklere neler almış, kızlar. ne hediyeler gelmiş. Hem kızlardan <gülüyor> dinleyebiliriz ben şunu aldım bunu aldım saçımı süpürge ettim o zalıma falan gibi hikayeler dinleyebiliriz ya da erkeklerin şey diye dinleyebiliriz bana bunu almıştı şöyle güzeldi böyle güzeldi falan ya da şu, kadar böyle iğrencim, şu kadar pahalıydı veya bu kadar iğrençti bu tabii kadar ki. iğrençti Niye? değil mi güzel hediyeler olduğu kadar çekin hediyeler de tabii çünkü ki var. öyle bir algı oluştu ki insanlarda bütün yaman hediyeleri erkekler alır kızlar çok ince düşünür en güzel hediyeyi alır diye bir şey ee, var hayır, hayır en değil. iğrenç ediyeleri zamanı geliyor kadın erkek demeden birileri alıyor maalesef maalesef maalesef benim bugüne kadar gördüğüm en çirkin ben söylemek istiyorum ee, geçmiş yıl tabi üzerinden çok zaman geçti kişilerden de bahsetmeyeceğim de bir beyefendi bir hanımefendiye şey almıştı yani o zaman da çirkin de hala çirkin de bu kadife güller var ya bilir misin Ka kadifeden yapılmış güller vardır ama onun yavan yapılmışı bunun iyi yapılmışı da vardır <gülüyor> muhakkak <gülüyor> iyi yapılmışı vardır yani kadife gül ustalarına da burada, burada bir şey, şey yapmayalım yani sonuçta o da bir emek emeğe saygı gerekir tüm kagüder yani tüm kagüder okay. dediniz ne güzel söylediniz onun içine de bir tane çok çirkin aynı çirkinlikte bir yüzük türü e, yüzük tipi bir şey ama yani böyle Hani, Taşlı maşlı değil yani, yani Taşlı da taş taş değil taş, taş Önce değil. taşa bakarım sonra taş kadifeye bakarım Ve güle bakarım kadife mi diye ee, Maalesef böyle şeyler yaşandı Gözlerimizin önünde gerçekleşen bir olaydı Hepimiz hüsrana uğradık Bu hikayeleri dinleyelim bu Ve ayrılmış sevgilisine bunu almıştı adam Yani bununla barışacağını düşünüyordu Şahdı şahbaz oldu <gülüyor> Günaydın efendim Selamünaleyküm aleyküm <gülüyor> Merhaba kimle görüşüyoruz Merhaba ben İrem. İrem, İrem hoş, hoş geldin. geldiniz İrem Hanım, Soysuzuz. buyurun efendim. Bu mübarek günde. Evet, sevgililer <gülüyor> günündüz. Beraberiz. beraberiz. Nasılsınız, iyi misiniz? Biz iyiyiz, peki ya siz? Ben de çok iyiyim ya ama havanın tarzı beni çok etkiledi sabah uyandığımda. Asaplarınız bozuldu sizin de büyük ihtimalle. Bir arabada olmayınca tabii etek giyip mesela hani hoş bir şey giydim nasıl gideceğim ben bu havada düşünüyorum şimdi. Gitmeyin efendim nedir yani çok kritik görevde misiniz? Boşverin bir günlük aksasın işler. Sonuçta yani bugün yüzüncü sevgililer günü. Da, hani 100. yıldayım da burası düz ama yine de gitmek sıkıntı olacak. 100. yıl düz diyorsunuz sonuçta burası düz ayak diyorsunuz. <Gülüyor> evet düz ayak yani, Hani ayakkabı olarak tercih meselesi hani zor olacak. Neyse, Neyse canınız ne sağlık Türlü türlü sıkıntılarımız var hepimiz evet. içinde değil mi? Evet bir sıkıntısı var işte ya Sevgiliniz var mı İrem Hanım? Sevgilim e, var evet Var var en Aldınız mı beyefendiye bir şey? Aldım ya ama ben çok hediye aldım sanırım ya çok saçma oldu Yani bu sefer de mi çok hediye aldınız? Geçmiş yıllardan günümüze kadar mı? Yani hep ben alıyorum da buna çok hediye o bana biraz. Bu diye bahsetmeseydi sevgil... <gülüyor> sevgilimizden değil mi? Bu diye. Ay aşkıma çok hediye alıyorum ama o bana biraz azalmasıyor hediye konusunda. Ne aldınız en evet. yani son Yaman'ım? Yani bu bugün için ne aldınız mesela? Bugün için şey bir dakika, şey Çin'den bir şey getirdim, iPad bir dakika şey şeyi vardı hani. Tablet şeyler oluyor ya Evet özel bir marka tablet markası Özel bir tablet markası mı getir Hayır hayır hayır o kadar değil Tableti vardı onu korumak için böyle e, Ne deniyor ki onlara tablet kase, tahtası. kase gibi bir şey mi Ya böyle küçük bir şey Besk tarzı Ek, Ekler o ekler Ekler ekler Ekler, ekler, ekler evet. ay, ilk defa duydum hmm. bunu da işte öyle bir, şey, öyle bir şey aldım. Getirttim. Kaç paraya kıydınız İrem Hanım? Ayıptır sormasın. 20 lirasını galiba İrem Hanım gözden çıkardı. Ya işte o Çin'de 10 dolardı. O yüzden oradan getirttim zaten. Diyorsunuz evet. gerekirse 10 dolara kadar çıkabiliyorum. <gülüyor> ya yani 20 milyonlar etkitti ona. Aşkım için 10 dolarlar feda olsun diyorsunuz. Sen <gülüyor> herhalde olsun. Sonra onu ben dayanamadım verdim hafta sonu. Sonra dedim ki. İrem sen salak mısın? Salı günü elim boş mu gideceksin dedim. Dün bir de tişört aldım. Tişört aldınız? Aa ne kadar güzel. Hoş. Bir 5 dolar da ona verdiniz. Etti mi size? 15 dolar. Yok dolar hesabı vermedim de işte. Dikkat. Onu nereden getirttiniz affedersiniz? Onu buradan aldım canım. Onu iyi yapmışsınız. İyi yaptınız Bir Çin malı, bir yerli malı. Bir Çin malı, bir yerli evet, malı. Bir de bir yastık yaptık ben düşünüyorum. Bugün anında veriyorlarmış zaten. Yastık beyaz olacak. Üstünde de şey bilgisayarla ilgili bir bölümde okuyor. <gülüyor> Erkek arkadaşım. CTRL yazdıracağım. Alt Del Üç tane. Aa, ne Üst kadar yastık. güzel. Yat da kafandan sil her şeyi gibi. Evet aynen öyle. Valla çok yemek karşılamışsınız İrem Umarız bu dediğiniz beyefendi. Bu. Bunlara değiyordur. Yani, evet. evet. Emeklerinizin umarız karşılığını alırsınız. Umarım ben de evet karşılık olarak güzel bir şey alırım. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek, Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ay, ay, ay, ay. Radyo türesiniz modern sabahlar devam ediyor. Sevgililer günü bugün sevgili dinleyiciler bunun coşkusu içindeyiz. Ne yapacağımızı şaşırmış bir haldeyiz. Telefonumuz 210 30 30. Sevgililer gününde erkekler de hediye alabilir diye bir e, fikirden yola çıktık. Kızlar erkekleri aldılar? Erkekler size ne hediye geldi diye soruyoruz ve cevaplarınızı alıyoruz. Şanslı bir isme de bir hediye de biz vereceğiz. ile Ankara semalarında helikopter turu yapacağız. Bugün değil. Bugün zaten bugün hava değil, bugün zaten yeterince aşk kokuyor. Ee, biliyorsunuz aşk kokusu da helikopter Zaten uçuşunu. kar var. Aşk kokusundan ziyade kar, kar kokuyor yani. <gülüyor> kar kokuyor, aşk kokuyor, ne kokuyor duyanlara buradan bu kokuların açıklamasını yapalım. Fazla koku olunca da helikopter gitmez. Gitmez. Onu da Mart ayında sevdiceğinizle beraber bir beraber uçma imkanı. Ya, normalde yarım veriyorduk ama tabii bugün özel bir gün. Tabii. Özel bir gün olduğu için özel bir uçuş tertip ediyoruz sizler için. Şöyle de ee, bir yansıması var. Birbirinden tiksinsel bile çiftler Hı -hı. helikopterle dolaşmak için biraz daha dayanacaklar, Hı -hı. çekecekler. Yani, yani bir 15 zaman... gün daha idare edin sonuçta. Marta ne kaldı ki burada? Günaydın efendim. Merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Onur ben. Onur Bey hoş geldiniz. Buyurun dinliyoruz. Ne hediye geldi size bugüne kadar? Hali bir sevgiliniz var mı bu arada Onur Bey? Hali var bir tane. Ama ne kadar güzel. Bekliyor musunuz bir şeyler kendisinden? Valla çok umutlu değilim ya. Ben de hiç umudum kalmadı Onur Bey. Şu lafınızdan sonra benim de <gülüyor> aynen, umutlarım aynen. yıkıldı vallahi. Aynen aynen. Akşam ne olacak vallahi hiç fikrim yok. Ne aldılar size Onur Bey ne oldu? Vicdanınız yaralanmış gibi sanki. <gülüyor> yok ya. Bunun alakalı değil de bundan önceki e, kız arkadaşımdan bir tanesinden çok orijinal bir şey almıştım. Onun için aradım. Hiç unutamadınız mı? Bir tek umut hakikati çıktı. Valla bir en az... Paso çıktı herhalde ya. Peki her sevgilinizde ondan bir parça görmeye mi çalışıyorsunuz hala? Yok yok o kadar. O yüzden tatlıyorum. mi acaba bir daha hiç kimseye bağlanamadınız ondan sonra? Yok yok onunla alakalı bir durum yok. Eğer ben, ben de eşekmişim diye kafanızı duvarlara vuruyor musunuz hala onu hatırlayıp? Veya mesela sehpanın köşesi de olabilir. Yani illa duvar olacak diye bir kaide Veya mi? Ya hiç ayağınızı komodine falan çarptınız mı? Onu Çok acıyor çünkü. <gülüyor> Yok yok o kadar olmadı ya. Sadece orijinal aramıştım ama. Tamam Buyur söyleyin efendim. Onur Bey dinleyelim heyecanla bekliyoruz. Ya lisedeydim ben ee, bir tane kupa yaptırmıştı böyle. üstüne böyle duygusal. De ben koyu Galatasaray'ım vardı. Sağında sonunda tüskül falan vardı. Böyle hayatımda aldığım ilk kupaydı böyle kaldırdım falan bayağı böyle eğlenceli falandı. Büyükçe Öyle... mi bir kupa mı böyle güdük bir kupa mı? Ya bildiğiniz böyle işte hani Türkiye Kupası gibi bir kupaydı yani. Bilmiyorum ki beyefendi ben hiç Türkiye Kupası almadık maalesef bizde. İçine efendimsin sayılır. E Anıların, sevgilin, öpücüklerin sığabileceği büyüklükte miydi? Ya evet. Evet evet. Öyle, öyle bir şey, şey de ]ydim. dedi mi içine sevgimi koydum diye. Hadi şimdi bu <gülüyor> sevgi şarabımızdan birer yudum almaya ne dersin Onurcuğum dedi mi o genç Aynen aynen öyle şeyler oldu bayağı güzeldi yani bayağı. Mutlu Sonra olmuş. ne oldu da ters gitti işler Onur Bey? Vallahi üniversite sınavı geldi. İşte Eskişehir kazandım. Ben o taraflara gittim. O bu taraflarda kaldı falan. O yani olsun. Iki, i̇kisi de yani Anadolu'dasınız yani sonuçta değil mi? Doğru Aynen, yani. Anadolu gördüm. aşkın diyarı. Anadolu. Yani Anadolu aşkın beşiği denir bir kere yani. Demek ya ki bir şeyler o... eksikmiş. Sadece kupayla da bazı şeyler tamamlanmıyormuş ki. Bugüne geldik Onur Bey. <gülüyor> evet evet ben de onu Artık anladım. önümüzdeki <gülüyor> maçlara bakacağız. Onu hala görüyor musunuz bazen? Vallahi en son şu... Televizyon yarışmalarından birisine çıktı. Orada bir yüklü para kazandı. Orada bir tekrar bir... <gülüyor> İçinizde bir şeyler kıpırdadı değil mi? <gülüyor> i̇çim, i̇çim acıdı azıcık. <gülüyor> Ondan sonra bir daha da göremedim ya. Kısmet bir sonraki yarışmayı bekleyin. Peki onu hala seviyor musunuz? <gülüyor> yok yok öyle bir şey kalmadı. Öyle bir şey yok kalır mı? Ben, kal ben, ben cevabımı aldım. Ben yani <gülüyor> satın aralarında e, en güzel cevabı aldım. Çok teşekkürler Onur Bey. Kupayı da, da ekledin listemize. Duruyor mu kupa Teşekkür bu arada? Ettim. Efendim? Duruyor mu kupa? Abi duruyor mu hiç film ya umarım duruyordur da yani Müze, duruyor. müzenize kaldırdınız sanmıyorum <gülüyor> çok teşekkürler efendim. görüşmek üzere Hoşça ben kalın. görüşürüz bence onu hala seviyor bence de yani kesin seviyor yani hiç bir de kız para var. kazanmış ya evet. nasıl içi gitmiştir onun ne yerdi o parayı be ne kupalar Lisedeyken bana kup alıyorsa şimdi var ya hasosunu alır ayağını yerden keserdi vallahi günaydın efendim günaydın kimle görüşüyoruz ben Hakan Hakan Beyimizler <gülüyor> yıllar sonra zona konuşabiliyoruz canım da bir şekilde. <gülüyor> Aa ne kadar daha önce konuşmuş muyduk hiç? Yoksa kaç senesiydi Hakan evet, Bey? Hatta şöyle söyleyeyim 2006 e, olarak 2006 olabilir. 2006'nın mayısında İstanbul Üniversitesi'nde bir hediye e, bir yılın radyo ödülünü kazanmıştınız sanıyorum. Akşam sonra ee, söyleşiden sonra da çıkmıştık Bir kahve falan içmiştik Siz deme bir şey atmıştınız da evet, ondan sonra... Hiç girmeyelim Fahir hala unutamadım. onu Onun travmasını yaşıyorum hala Hakan Bey Aşk olsun size hiç öyle yapılır mı Hatırlamıyorsunuz muhtemelen de i̇şte Hatırlamıyorum <gülüyor> zaten Kendimi bir anda Hiç tanımadığım bir yerde bu uyandım yani Buyurun Hakan Bey var mı sevgiliniz benim bomba bir hediyem var. Yani hatta sahminimce sevgililer günde bugüne kadar almış en orijinal hediye olduğunu düşünüyorum. güzel. Ee, kız arkadaşım, e, gülmeyin ama, kukla Pinokyo aldı bana. Pinokyo aldı? <gülüyor> Evet. Hareket ettirilen bu, mi böyle aksesuar falan aynen. Bir şey? Aynen. tahtadan yapılmış, el yapımı. Kendisi Konya'da. Ee, sanıyorum Konya'da yapıyor. Konyalı piyolcum. Konyalı Geppetto <gülüyor> usta var ya. <gülüyor> Konya merkezi. diyenlere Konyalıdır <gülüyor> efendim diye cevabı verirler. Mümkün, mümkün tabii ki de. E bu Ama yani. yani Halihazırda sevgiliniz mi yoksa geçmişten bir şey evet, mi? Şu an yani halihazırdaki ki sevgilim. E, şu anda kendisi e, şehir dışında pek görüşemiyoruz kendisi iki. İki haftada bir falan görüşürüz. Sevgilinizden kendisi de mi bahsediyorsun? Bakın az önce bu diye bahsedenler oldu. Kendisi dediniz, o da güzel, hoş. Ee, yani kendisi okuyor mu? Kendisi çalışıyor mu? Çalışıyor. Kendisi çalışıyor dedi. E ne zaman? Peki yeni bu sene bir beklentiniz var mı? Aslında ben sevgiler günü gibi günleri pek önem vermem. çünkü içimden geldikçe hayırlar şey, hepimiz. Bir öyle biridiriz, biz de öyle biridiriz. Ama arada da böyle belli günlerde herkesin sevgiyi, ortaklaşa kutladığı günlerde güzel oluyor. Siz Mesela... hiç oynattınız mı aldınız o Pinok'yu şeye, hanımefendiye, kendisine? Yok. Zaten eve gidince aç dedi, ben niye acaba dedim, eve gidince anladım zaten. <gülüyor> pilafi <gülüyor> oldu. <gülüyor> evet aynen öyle. Yani niye eve gidince aç dediğini anladım aslında. <gülüyor> Çünkü ben pek sevmem kuk, kuklayı aslında. Hani o taktirde çok sevmem. Belki de, de hanımefendi sizden tiksinmiş böyle sizden ayrılmak için böyle hani bir takım <gülüyor> hareketler yapıyor da sizi başka şeylere yoruyorsunuz. <gülüyor> Ay, beni çok seviyor kesin. İşte, Öyle davransa şüphe duymayacağım. Diyeceğim olsa güzel diyeceğim ama öyle bir şey de yok yani maalesef. Kukla nerede şu anda? <gülüyor> Kukla şu an evde. Ee, odamı astım. Daha sonra Anladınız. Sürekli gördükçe böyle bir ürperdim falan böyle. Sonra anne anneme dedim anne bunu kaldır lütfen dedim. Sakın söyleme kız arkadaşına falan dedim umarım dinlemiyordur bak. <gülüyor> çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz efendim görüşmek <gülüyor> üzere. Çok sağ günler günler o Kuklaya bakıp sevgilisini gördükçe. Yok kuklaya <gülüyor> baktıkça çok korkunç bir şeydir kuklaya. Kukla hakikaten. Insan gecenin değildir. bir yarısı uyanmışsın. Hayırdır inşallah gecenin yarısı üç bir bakıyorsun. Kukla <gülüyor> sana Gülüyor> diye bakıyor. Bak öyle hı demesine bile gerek yok. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Nazım ben. Nazım Bey buyurun dinliyoruz sizi Ne güzel hediyeler gelmiştir kim bilir size. Ee, Valla çok güzel hediyeler geldi ama klasik hediyeler geldi. Nedir Kemer klasik hediyeler? Kemer. Kemer ve gömlek. Kemer ve gömlek. Siz belki de klasiksiniz size ondan öyle geliyordur. Niye öyle diyorsunuz Nazım Bey? Yok yani klasik olmasından şikayetçi değilim. Gayet de güzel ediyoruz. Ha yani tamam o zaman yani. Ürküten kukla yerine güzel. Güzel şu bir kemer. kemer Allah sıcacıkta tutar. Gerçeklerinin sıcaklığını ne verir ki? Gömleği giydim. Kemeri taktım. Gayet mutluyum yani. Yılan gibiyim diyorsunuz <gülüyor> <şu anda. gülüyor> Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmek üzere. Gömlek, <gülüyor> gömlek ve yılan diyecektim. Gömlek kemer hakikaten ihtiyaç duyulan şeyler işte. Yani en güzel şey. Bir ihtiyacını görmesi kadar. Şimdi kuklayı ne yapayım ben? Yani açık söylemek gerekirse... kupa'yı ne yapayım? Kupa'yı ne yapayım? Yani... Ama bir kemer... Bir kemer öyle mi ya? O oh! yani Böyle kemeri takarsın beline... Her şey ters gitse bile... Kendi kendine şey... Çok hakikatli kızdı ya dersin. Yani. kemerim var işte dersin. Pantoluğunun düşmüyor onun sayesinde. Gömleğim sıkı sıkıya duruyor. Yani zaten kızacağı sadece gömlek alarak da işi bırakmamış. Heh doğru. Kemerle beraber yani bir... Gömleği içine yapmış. sok dercesine. Evet. Adam gibi kombinini yapmış. Öyle vermiş. Ben daha... Daha, bence Nazım Bey hiç kaçırmasın Hiç yani, kaçırmasın durduğu kabahat Çok seven insanlar oluyor ama birbirinde kombin yapan Yani bugün Kemerle gömlekle kombin yapan Kadın yarın kim bilir nelerin Kombinini yapacak diye insan bir daha düşünsün Her başarılı erkeğin arkasında kombin yapan Bir kadın vardır bunu herkes bilir ya Günaydın efendim ee, Günaydın Ege Bey. Kimle görüşüyoruz benim adım da Nazım. Nazım Evren Güney. Hoş geldiniz Nazım Bey. Buyurun dinliyoruz sizi de. Hoş bulduk. Benim sevgilim yok bu sevgililer gününde. Eyvah. Olsun olsun. Kendi, olsun. kendi kendinize kombin yapacaksınız olsun. <gülüyor> Aynen öyle. Dostlarımla arkadaşlarımla beraber olacağız bu akşam. Ee, sevgilisi olmayan arkadaşları bekleriz yanımıza. Nereye gidiyorsunuz? Ee, Tunalı'da bir mekanda buluşacağız. Paso içeceğiz de. diyorsunuz yani. Aynen öyle. Yalnızlığımızı kutlayacağız Fahay Bey. Aa, Hiç güzel. mi olmadı Nazım Bey sevgiliniz bugüne kadar? E, tabii ki oldu ne ama oldu? E, Ama vefasız çıktılar yalnızız. Peki geçen sevgililer günde ne hediye geldi size Nazım Bey hatırlıyor musunuz? Geçen sevgililer gününde Geçtiğim sevgililer Günü değil de ondan önceki sevgililer gününde Bir cep telefonu almıştım e, Hediye sen... olarak size geldi Evet hediye olarak bana geldi Nasıl oldu da işler ters gitti sonra? Nazlı evet yani cep Hakef telefonundan bu evet yani hayat şartları. Hayat Değilim. şartları. E, geçen sene bir şey almadım. Geçen sene de bay geçtiniz anladım e, geçen sene de boş geçtim. Bu sene de boş geçtim. Seneyi boş geçmek istemiyorum. <gülüyor> e, sevgili yani sevgilim yok diye hediye kabul etme hazırlığı yapmayacağım. Bütün hediyeleri kabul edebilirim. Anla, anladık, mesajı aldı herkes, bütün hediyeleri kabul ettiğinizden mesajı herkes aldı, hiç merak etmeyin Nazım, Ev, Nazım Evren Güney. Vallahi yani ama bu, bu şekilde de olmaz yani Püs, arkadaşlarınıza gidip paso içerek sevgililer gününde. Ee, ben seneye bir umut olsun Bence çalışmaları bugünden tezi yok başlayın Peki bir şey soracağım Nazım Bey bir Özel bir soru da olabilir hemen ee, Çok özel olmasın Cevapsız <gülüyor> da bırakabilirsiniz de Böyle eski evet. sevgililerinizi andığınız zaman Şu şöyleydi bu böyleydi falan filan diye Hatırladığınız zaman Bu cep telefonu alan hanımefendi O da biraz ama bana cep telefonu almıştı Çok hakikatli kızdı mı diyorsunuz Yani o cep telefonu onun ee, Mertebesini yükseltti mi Anılar şeyindeki yerini değiştirdi mi Anladım kadarıyla sıra şöyle bir cevap vereyim. Ee, i̇nanın hiç sevgilim hakkında kötü bir şey düşünmüyorum şu anda. Sonuçta onların hepsinin yeri ayrı. O cep veren kişinin yeri de ayrı. Ama biraz Ama... ayrı galiba. Ee, şöyle bir şey de var. Zamansız arayan sevgililer de var aslında. Ben bu konuya biraz daha değinmek istemiştim. Zamansız arayan eski sevgililer var biraz da. Hmm. Ee, Keşke bir... onlar iyi zaman. Mesela bu seni arasalar. Diyorsun, ya bugün evet. arasalar mesela siz yani gibi arkadaşlarınız Valla bilemeyeceğim ama Bugün ararlarsa memnun olur sevgililer. ya da yarın Bugün sizin randeviniz var arkadaşlarınıza şöyle, <gülüyor> şöyle düşünüyorum Bugün arayan eski sevgilinin e, Eski sevgili bence ya acı çekiyordur Ya da canı çekiyordur yani bilmiyorum <gülüyor> Çok teşekkür ederiz efendim Görüşmek üzere bu da özlü söz ederim, sağ olun. Ya sağ acı çekiyordur ya canı, canı çekiyordur çekiyordu. Dedi e, Nazım Bey Aramayın bu adamı aramayın <gülüyor> Bak sen şunun yaptığını Vallahi yani e, Nazım Bey. Ondan sonra diyorsunuz ki ben nerede hata yaptım? E, burada... Günaydın efendim. E, günaydın. Kimle görüşüyorsan efendim. Elif ben. Vallahi bugün seçtiğimiz konu itibariyle hep erkekleri dinliyorduk. Sizi duyduğumuz iyi oldu. bir Hanım'dan sonra. Var mı sevgiliniz Elif Hanım? E, evliyim ben evet. Var Evlisiniz. Aa, evlilerde de artık sevgililer gün tamamen erkeğin vazifesi haline geliyor. Ya biz genelde kutlamıyoruz sevgililer gününü. Çünkü artık... bir arkadaşımızın doğum günü, biz onu kutlamaya çıkıyoruz genelde sevgililer gününde. İyi bir arkadaşımız. Hep beraber mı? eğleniyoruz. Evet, sevdiğimiz bir arkadaşımız. Peki ne kadar güzel? <gülüyor> Var mı beyefendiyi bekleyen bir? ufacık da olsa bir sürpriz. Bir kemer ko gömlek kombini gibi bir ee, şey. Yok ben eve giderken bir çiçek almayı düşünüyorum. Genelde yani erkekler çiçeğe bayılır. Genelde erkeklerin çiçek alması şey yap yapılır ama bizim eşim çok seviyor çiçekleri. Bir ben 250 öyle... gram pastırma alın bakın nasıl coşuyor adam. <gülüyor> Daha çok sevinir emin olun. Ama pastırmayı da çok sever ama gerçekten Vallahi, bayılır yani. onu güzel bir şey yapsın. Adam sarsın Vallahi, çiçek şeklinde çok mesela. Çok iyi bir fikir ya. Süper bir fikir Ege. Bence yapman, pastırmadan güzel bir gül gibi bir şey yapın. Böyle yaprakları sarsın da öyle... kıvır kıvır kıvır kıvır çok da zor değil. Güzel ona zor bir de sap. Değil. Neyden yaparız sapı? Gül'ün sapını. Ben ne bileyim böyle bir şey. Sapa da gerek yok aslında. Sapa da Oradan gerek yok öyle mi? Yesin. Hem de o sevginin kokusunu günlerce üstünde taşısın. <gülüyor> Süper fikirmiş. Ben bunu değerlendireyim bugün o zaman. Bekir. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. Gül'ü bir gün pastırmayı Hayır. iki üç gün. Yani çünkü o kokusu siniyor adama. Ama olsun ya. Çemenini çıkardım adı var ya. Ah ah. Çıksak Reklam. da bir pastırmamı yesek ne yapsak? Reklamlarla devam ediyoruz hemen ardından da ne hediyeler ne hediyeler. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tümörüs'ün Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sana severler. Sevgililer gününde erkekler ne hediye aldı sevgililerinden diye soruyoruz. Günaydın efendim diyoruz. Düdük sesi bize programımızın devam ettiği konusunda güven veriyor. Evet valla o düdük sesi olmadan bizler birer hiçiz. O düdük sesi ki bizleri e, yayın yapmaya daha da teşvik ediyor. Ee, o düdük sesini duydukça hırslanıyor. O düdük sesini duydukça yayına coşkuyla bağlanıyoruz. Evet az önce el işaretleriyle aç aç aç diyen Kadriye'nin de çıkardığı e, düdük sesi olarak kaydediyoruz bunu. Ee, o zaman e, düdük sesi dediğinde ne kadar güzel söyledin ee, ben şöyle bir göz atayım istersen neler var şu dakikaya kadar kase, kase demişim ama bu şey kasesi, tablet kasesi t-shirt, yastık İrem Hanım'dan ee, kupalar var, kuklalar var Pinokyo, günaydın efendim günaydın, merhaba hanımefendi hoş geldiniz yayınımıza hoş bulduk, siz sevgilinize bir şey almasanız da olur o sesiniz yeter, kimle görüşüyoruz Gözde. Gözde Gözde. Var mı bir beyefendi Gözde Hanım hayatınızda? Evet şöyle bir beyefendi var İkimiz de 23 yaşındayız Ben onun ilk kız arkadaşım O da benim ilk aşkım Birbirimizi çok seviyoruz ama fakat o Çok da sevmiyoruz ve... mu diyoruz? <gülüyor> Hayır ayrılmak zorunda kalacağız Uzağa gidiyor Ne kadar uzağa gidiyor? Ee... Bayağı bir uzak gidiyor. o yüzden e, Dönmemek onu... üzere mi gidiyor pek? <gülüyor> o, giden pek geri dönmüyor. Siz de biliyorsunuz. O yüzden bilmiyoruz. O, ba... Şöyle demeye kavga verdik. Birbirimizi seviyorsak bırakalım. Elbette bir gün geri döneriz diye düşündük. Beyefendi mi yüzden... söyledi, siz mi buldunuz bu fikri? <gülüyor> ben söyledim. <gülüyor> <gülüyor> Biraz hata yaptım galiba. Ama güzel bir hediye alıp e, bunu... Evet. <gülüyor> Aynen öyle yaptım Bugün Ankara'da kar da yağıyor Çok güzel bir gün Ben ona e, kendi ellerimle bayağı güzel bir at gördüm Ve isimlerimizi işledim üstüne Ve çok güzel bir anı kutusunun içinde bayağı bir parfüm poğuşaltı güzel bir mektupla verdim yani Beni hiçbir şekilde ayrı sak bile unutmamasını Ve e, çok uzaktaken yalnız hissettiğinde Onu koklamasını istedim ...böyle hediye verdim. Peki çok uzaktayken yalnız hissettiğinde... ...evet. <gülüyor> sizi, ...onu kokladı ve sizi arayayım dedi. Sizi o sırada hayatınıza yeni bir adam var. Şimdi tatlım başkası var mı? Sonra sen atkıyı kokla öyle <gülüyor> de... <devam> ile <gülüyor> <atkıyla gülüyor> idare et işte vermişiz atkıyı... Koza. ...kokuyu da basmışız içine Yarın biri. sabah konuşuruz <gülüyor> <gülüyor> mu diyeceksiniz? Nasıl olacak bu işler? Hayır ya böyle bir hediye verilen ve bu kadar... ...sevilen bir insandan sonra o kadar kolay... ...tekrar sevebileceğimi zannetmiyorum... Bayağı bir zaman gerekiyor. Severler, severler göz Hanım. <gülüyor> ne zaman gidiyor beyefendi? E, Mayıs'ta. Mayıs'ta gidiyor. Mayıs'a Mayıs kadar. Haziran'da havalar ısınmış olacak. E, zaten Sizinle. Mayıs ayında bir gevşeme olacak zaten. <gülüyor> Nisan-Mayıs ayında yani, gevşey. gönül yayları. E, haziran. Yok, ben normalde zaten Antalya'dayım. Öyle sıcağa alışkın bir insanım yani. Öyle gevşeme söz konusu değil. İşte, komik işte, komik işte komik tamam tam işte. her zaman <gülüyor> gevşeyebilirim. <gülüyor> <diyor>. <gülüyor> Teşekkür gözhanım. Çok kötü bu kadar kötü şeylerden mi? Götüş bir şeyden bahsediyorsunuz. sesinde bir hüzün var zaten. Var tabii canım. Benim yüreğim burkuldu ya. Siz dedim hediye almanıza bile gerek yok dedim. Ben en başta söyledik bunları. Gözhanım aşk tamam, olsun hiç peki. kötü olur mu? Olur mu? Peki ha. efendim. Mutluluklar diliyoruz size. Teşekkürler. Beyefendiyle i̇yi veya beyefendisiniz. Peki iyi yayınlar. Sağ olun. Peki. Size de ne diyelim? Başarılar dilerim. Ne denir, ne denir ki Ege'ya giden günlerim Vallahi, oldu. Bakarsın işler tamamen tersine döner yani. Bu sefer beyefendi koşu koşa döner. Keşke burada kızıl maviyle vedalaşerlerdi. Bir de keşke. kutuyu açınca şey çalacak. Gittin boynumu büktün. Bence atkıyı kızıl mavi ördü. Bence de. Gözde Ne renk diye sorsaydık keşke. Biraz kızıl, biraz mavi. Ayrılığın asil Bence rengi. Bence kızıl bir atkı, maviyle baş harflerini, isimleri Ne kadar güzel, ne kadar evet. zarif olabilecek en güzel hediye. <gülüyor> yani kupadan sonra tabii ki. <gülüyor> Günaydın efendim. Merhaba. Yabancı misyon ise good morning isteyelim. Good morning. Uh, love we are talking about... Uh, Çok da yabancı bir misyon <gülüyor> değil anladık kadar. Günaydın <gülüyor> efendim. Good morning. Please thank you. This is uh, Sam Valentine's. Thank you gene ben olmadı adam, ya, ya bay, adam herhalde çok yabancı <gülüyor> çok çok yabancı <gülüyor> yani bizde bizim da bir yere kadar yani, yani bir diplomattan gene en az bir iki kelime İngilizce ee, bir good bin, morning ismek diyoruz evet ama yani maalesef ki bulamıyoruz thank you please son <gülüyor> telefonumuz sevgili dinleyiciler bu en kritik dakikamız günaydın efendim gittin boyun, Allah ha, niye Allah niye böyle oldu e, olur tabi böyle olur Tam da Sevgililer Günü'ne denk geldi. Kar yağışı. Bu arada herkes aşktan bahsederken benim tek derdim araba çıkacak mı? Araba çıkacak mı? Ne ne arabayla gel. Arabalar geldik. Arabalar gidebilecek mi? miyiz? Ben de sana cevabımı veriyorum. Orada da bende laf bitmez arkadaş. Dönemem dedim. <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyorsun efendim? Ayşıl. Ayşıl. Evet. Ay Işıl'ın e, bir şey gibi. Biri, biri Ayşe, biri Işıl istiyor. Çok iyi anlaşırlar annemle babam. Ayşıl koyuyorlar. Ayşıl koyuyorlar. E, böyle orta yollar bularak mı? Çok, evet. Kadar evet. Şey. Mesela bir... birisi patates istiyor, birisi yumurta istiyor. Hop yumurtalı patates. Patates yumurta, süper. Bitti yani. gitti işte, daha ne olsun. Peki Ayşıl <gülüyor> Hanım, var mı bir beyefendi? Evet, bir eşim var. Ne kadar <gülüyor> güzel. Annenizle babanızla sevdi mi beyefendiyi bu evlenme sürecinde tanıştırdığınızda? Annem biraz sedirgin olmuştu ama şimdi çok severler. Şimdi çok seviyorlar. Severler diyor severler. Damadım diyor başka evet. bir şey demiyor mu? Aynen öyle. <gülüyor> ne kadardı evlisiniz Hanım? 5 sene oldu. 5 sene oldu. Var mı çocuğunuz? Evet 3 yaşında bir tane oğlunuz var. Aa, ne kadar güzel. Ne koydunuz ismini? Kerem. Kerem koydunuz. Biriniz... Hı hı. Kerim istedi bir tanesiniz Emre istedi Doğrunuz <gülüyor> Kerem oldu Öyle bir birleşme Yok <gülüyor> ben pek annemle babama benzemiyorum Aa, Ne kadar güzel var mı beyefendiyi bekleyen bir sürpriz bugün Evet güzel bir sürpriz var Çok sevdiği bir şeydir masaj Ben de ona bali masajı satın aldım Çok sevinecek gördüğümde Siz eline. yapsaydınız hem de aile bütçesine bir katkınız olurdu. Evet ya nereden baksanız 80 Onu göz gö ardı falan... etmişim Onu göz ardı <gülüyor> Vallahi. Etmişim, orayı ya, düşünemedim Kerem'in de tam eğlencelik şey Babanız biraz çiğne diyeceksiniz Kütür kütür çiğnerler vallahi. O kadar çocukta mest olurdu yani. O da, da bir eğlence olurdu. Kesin ama yine de Balili e, hoş hanımların yaptığı yaptığına saç garajcı. Yok vallahi Balili hanımlar da o kadar hoş değil zannettiğiniz kadar. Tek başına mı gönderiyorsunuz yani şöyle bir çift olarak mı acaba? Çocuğu verecektiniz. Tek gönderiyorum. İlla <gülüyor> anlamı vardı han gittikten sonra. Aa, tek başına gidecek güzel. Ya işte böyle içini rahatlamış, relax dönecek. Ya işte pamuk gibi. Vallahi pamuk gibi döndüreceksiniz. <gülüyor> evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Mutluluklar diliyoruz. Ben ya efendinin yerine teşekkür ediyorum. Hakikaten biz almış kadar olduk o bali masajını. <gülüyor> Sanki bizim de bir omuzları oldular gibi. Vallahi bir oldu. küçük bir öfelenle bizde işte. Çok teşekkürler. Ay, hanımefendilere mesaj gitti yani buradan. Evet, masajla mesaj gitti. Evet, gerçekten teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Hoşça ya vallahi çok güzel şey aşkın en güzel sembolü bir masajmıştı meğerse. Aşkın en güzel sembolü başkalarının Ama yaptığı bir masaj. Maharetli ellerde yapılmış. Tabii. Yoksa çünkü bazı kadınlar hiç bilmiyorlar oralarınızı buralarınızı morartıyorlar abanıyorlar Cimdiriyorlar ne adeta. Olmuyor. Masaj adeta işkence edeniyor ki e, yumuşamaya e, girdiğiniz masajdan adeta bir e, gergin bir beton gibi e, çıkıyorsunuz. Olmuyor. Olmuyor, olamıyor. O zaman Fahir Bey isterseniz e, o piti piti sepidini çalıştıralım. Bugünün şanslı ismini helikopterle Ankara semalarında dolaşacak ismini belirleyelim. Ya kim kimdir tır diye döndüreceğiz şimdi çarkımızı ama... <gülüyor> Çarkımızda ufak bir sorun var bugün çünkü dün Oktay hayvan gibi abandı. Hayvan gibi abanıyor sevgili. Abandığı için. Yarışmanın heyecanından mıdır artık bir ee, ama. Ben burada kimsenin de itiraz olacağını zannetmiyorum. Ee, niye itiraz etsinler zaten? Niye itiraz etsinler? Hakikaten niye itiraz etsen? Gözde Hanım'a veren diyorum. Nasıl olsa bunlar böyle Mayıs gibi gidiyor ya. Evet bir daha. Mart gibi bir son bir uçuş orada da. Bir uçuş beraber de uçmuş olsunlar gözdanıma. En son olarak Ankara. Burada Daha... yaşandı aşk. Aşkların en güzeli burada yaşandı. Bak şurası göz göze geldiğimiz yer. Şurası nasıl doya? Şurası göz, göz göze geldiğimiz, geldiğimiz, geldiğimiz yer. yer. Şurası söyleşip güldüğümüz yer. yer. Şurası, şurası baş başa kaldığımız, kaldığımız yer. yer. Buralara sık sık, sık. Gelişim, gelişim ondan diyoruz. Bu şarkıyı da tüm sevenlere armağan etmiş olalım. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel keşke Ferhat Göçer olsaydık yani dinleyicilerimize şarkı. Vallahi bir, bir armağanımız da Ferhat Bey olsun. diye böyle bir şarkı söyleseydik. Keşke. Yok ama. Keşke ama ne yapalım? Biz de imkanlarımız dahilinde elimizden geleni yapıyoruz. Gözde, Gözde... Hanım tebrikler. Tüm sevenleri tebrik ediyoruz bu güzel günü sevdikleriyle birlikte yaşasınlar hakikaten de öyle şeye de gelmesinler aman bu ticari bir gün falan filan sanki diğer günler diğer bütün hayatımız ticari şeylerle e, sorulmamış de. gibi ha. sevgililer gününde de bütün bir, e, bir yere gittiğinde herkesin sevgili olduğunu bilmek ne kadar güzel herkesin böyle bir özel bir günün yaşadığını hisseder. Köfte yiyorsun. yanındakiler de köfte yiyor ama orada aslında aşkı Sevgi... yiyor. <gülüyor> Aşkın en güzel sembolü köfteymiş işte. <gülüyor> de. mi? Onu ara ara şey yapıyorlar işte ne bileyim kimyonla falan filan. Aşkın tuzu biberi. Ciğer mi abicim? Mı? Kimyonu bastın sen de durduk yere köfteye. Ben köfte... şey diye düşündüm de ne bileyim İnegöl diye. Yani, tamam yine gölün sen orada pul biber'e bas bastın kimyonu bütün tadık açtı aşkında neyse gözlendim ama tebrik ediyoruz ee, diğer sevgilileri de tebrik ediyoruz ee, sevgilileri evlileri sevdiceği olmayanları yalnızları arkadaşlarıyla ya. paso bu gece içecekleri herkesi te tebrik ediyoruz hayatında sevgili değil sevgi olanları tebrik ediyoruz keşke bir altın ol çalsaydık ya daha güzel şartlar something by you bak ne güzel olurdu ya. <gülüyor> Something by you. O güzel olmaz mı? <gülüyor> Bu şarkıyı da Ferhat Bey armağan etmiş. Yarın <gülüyor> görüşürüz. Zaman zaman. Bizim zamanımız. Zaman. O zamanlar. Hangi zaman? Zaman zaman. Modern zamanlar. Hangi zaman? Eski zamanlar. Kim? O zaman. Zaman dilimi hafta içi her gün 12'de Radyo OTTÜ'de. Modern Sabahlar Son erdi